95.0 Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. 9 Kasım 2022 tarihli yayınımız bu ve Senem Erdine ile buluştuğumuz yayın aynı zamanda Sinematek Sinema Evi'nin bu içinde bulunduğumuz döneme ilişkin e, programını birkaç haftadır aslında belki de sizlere parça parça aktarmaya çalışıyoruz ama e, bu akşamın yanında e, çok daha geniş bir bağlam ve çerçeveyle sinematik sinema evinin e, aslında kapıları açtıktan sonraki ikinci senesini değerlendirmek hem de kutlamak e, fırsatında bulacağız. Programlar koordinatörü Senem Erdine e, ile Zoom'da buluştuk bu akşam. E, hoş geldiniz Senem Hanım, bir kere daha yayınımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkürler bize yer ayırdığınız için programınızda. Ne demek, ne demek. Ee, geçtiğimiz sene tam bu zamanlarmış. Ben e, bu yayına girmeden onu bir hızlıca kontrol ettim. 15 e, Kasım civarında yine yayında buluşmuşuz. sinematik yeniden başlığını atmışız daha sonra. O söyleşiyi sunarken açık e, radyo dinleyicilerine konuşmuştuk. E, Kapılarını açması vesilesiyle Sinematek Sinema Evi'nin gerçekleştirdiğimiz söyleşi de aslında hem Sinematek yerineğinden konuşma imkanı da bulmuşuz onu da hatırlatmak isterim. Daha doğrusu. Evet çok güzel bir söyleşiydi. Yani benim açımdan evet. çok güzeldi sizin de sorularınızı açmak anlamında. Sinematek'i anlatmıştık o zaman epey bir başlarken büyük bir heyecanla. Yeni evet, özellikle o zaman kendi salonumuzdaki gösterimler yeni başlıyordu o zaman Kasım'da Kasım 2021'de başladık. Evet isterseniz şöyle bir şey yapalım. Ee... Bir e, aradaki açığı kapayalım dilerseniz. Zira Olur. o dönem e, konuştuğumuzda da Dışa Vurumcu Almaz Sineması programı ve Metin Erksan'a gösterimleri vardı. Sonra tabii 2022'nin e, ilk yarısında yoğun bir şekilde Kadıköy'de faaliyetlere devam ettiniz. Ardından parklara geçtiniz. Şöyle bir hatırlarsanız ne oldu evet. 2022'nin başından bu yana? E, Aktarabilir misiniz rica etsin? Tabii. Ee, evet, neler yaptık? Üç aylık <gülüyor> e, programlarla çıkıyoruz seyirci karşısına. İşte evet. Kasım'da başlamıştık. Sonra Ocak, e, Şubat, Mart döneminde dediğiniz gibi dışa Alman sinemasına e, odaklanan bir ana programımız vardı. Onun yanında e, aslında iki ana program gibiydi. Metin Erkisan toplu gösterimi vardı. O da büyük bir programdı. Metin Erkisan'ın e, 19 filmini gösterdik. kadar kadarki en geniş toplu gösterimi oldu hocanın evet, evet. 10. ölüm yıl dönümünde sonra devam ettik sinemanın kurucu akımları ve yönetmenleriyle devam etmekte amacımız iki büyük kurucu yönetmenle devam ettik yani sinemayı sinema yapan, sinema sanatının e, işte gelişimine, şekillenmesine e, büyük katkılarda bulunan büyük sinemacılar üzerinden ilerliyoruz sinematekte. E, hı hı. Buneli, e, Louis Buneli'nin e, bir toplu gösterimini yaptık sonraki dönemde. Daha sonra da Pasolini ile devam ettik. Evet. E, ondan sonra dediğiniz gibi açık havadaki gösterimler başladı yazın. Evet. Burada da çok kıymetli seçkiler vardı. Hem güncel sinema örneklerine yer vermiştiniz. biz yine takip etmeye çalışmıştık yaz ayları boyunca. Hem evet, de aslında doğru. sinema dünyası, sinema tarihinden. Evet. <gülüyor> yine biraz eğlenceli, işte birlikte izlemesi zevkli olacak. Biraz işte pandemi döneminde kapandık, içimizde kapandık. Birlikte beyaz perdenin önünde işte izlemeyi, zaten zevk alacağımız filmleri seçmeye çalıştık açık hava için. E, onlar da böyle kült ya da klasik filmler ama e, şey e, hani defalarca izlesek de bakmadık filmlerde. Blues Brothers gibi işte bazıları sıcak sever gibi. E, şimdi aklıma gelmiyor ama hani bu tür e, tabii, ki, tabii. filmler ki, evet. izledik açık havada. Ve şimdi işte evet. evet sezonun başındayız. Başladık dediğiniz gibi. Ekim'de film ekimiyle başladık aslında. Film ekimine ev sahipliği yaptık. <gülüyor> Bir hafta. Ondan sonra 18 Ekim'de kendi programımız başladı. Yeni programımız. Evet. Bu programın ayrıntını konuşmak istiyorum. 18 Ekim'de başlayan programın dediğim gibi dergide az çok aktarmaya çalışıyoruz aslında. Ama bunu da buna geçmezden önce... Geçen sene e, çok farklı e, anlayışlarla filmler, e, film seçkileri yer aldı. Az evvel de söylediğiniz gibi Bunyar ve Pasoini gibi sinemanın e, klasikleşmiş isimlerinin toplu gösterimleri, sergileri olduğu sonra yazın. Biraz da aslında birlikte sinema izleme hatta yıldızlar altında sinema izleme gibi eski başka geleneklere de e, işaret evet. Çok hoş etkinlikler de oldu ama bunun yanı sıra benim bir başka önemsediğim önemli gelişme de sinematekin ilk yılı açısından e, işbirlikleri de gelişti. E, bir yandan Filmkop, bir yandan da Bifet'te ortaklaşa programlar düzenlendi. Biraz bunlardan bahseder misiniz? Bu kısmı e, çok önemsiyorum. Sizin açınızdan neden önemliydi bu iki oluşumla ya da kurumla bir araya gelmek nelere ulaştı acaba? Evet bu iki işbirliğini biz de çok önemsiyoruz. Bir tanesi işte Bolucaada Film Festivali, Çevre Filmleri Festivali. Orada çok güzel işler yapılıyor yani yıllardır çevre filmleri buluşuyor seyirciyle. İşte İstanbul'a getirmek yani Bozcaada Film Festivali'nin de ana çıkan filmleri e, başladığımızda geçen sene burada seyirciyle buluşturduk e, evet. bir programda. E, daha sonra bu senede işte, Bozcaada Film Festivali'nde kazanan filmi e, sinematikte gösterdik. Devam edecek işbirliğimiz e, Bifet'le. E, bir de Filmkop gösterimlerimiz oluyor. Onlar da devam ediyor. Her pazar günü saat 2'de Son dönemin önemli, önemli olan, e, bağımsız yapımlarını gösteriyoruz. E, ticari salonlarda çok fazla gösterim imkanı bulamayan e, işte bağımsız sinemamızın iyi örneklerini e, gösteriyoruz. Arkasından da film ekipleriyle söyleşiler yapıyoruz. Bu söyleşilerde hem birazcık Sektör bir araya gelmiş oluyor çünkü söyleşileri yine başka bir film koptan bir yönetmen gerçekleştiriyor ve izlemeye de sinemacılar, sektörden insanlar da geliyorlar, seyirciler de geliyorlar. Hem bir sektör buluşması gibi oluyor hem seyirciyle sektörü bir araya getiriyor ve bir diyalog imkanı sağlıyor ve sorunları, sorunlarını sektörün konuşma fırsatı onun için bir alan açmak amacı taşıyor. O da devam ediyor Filmkop'ta bu dönemde, e, ileriki dönemlerde de devam etmeyi planlıyoruz. Evet, her pazar günü dediğiniz gibi Filmkop'ta ortak gösterimler. Evet, Filmkop ortak gösterimler saat 2'de e, oluyor. Programı e, Instagram hesabımızdan ve web sitemizden takip edebilir seyirciler. Evet, biz de kendi takibini de sürdüreceğiz zaten burada olup bitinin takibini. Şimdi biraz bu önümüzdeki 3 ayın daha doğrusu başladı gerçi. E, Yine iki, iki ay kaldığında söyleyebiliriz ama bu dönemin ilk e, kısmını bir konuşalım. Şiirsel gerçekçilik e, başta olmak üzere sinema tarihinden çok kıymetli yapımlar. Yine 18 Ekim itibariyle başlayan yeni sezonda Kadıköy'de e, sinematik sinema evinde izleyiciyle buluşmaya e, başladı. Evet, şiirsel gerçekçilik. Evet. Bir kere bir, buna bir gizgah yapabilir miyiz? E, evet. Hangi dönemi kastediyoruz? Hangi filmler? hangi yönetmenleri ya da bakış açılarına? Evet, şiirsel gerçekçilik 1930'lar Fransız'dan bahsediyoruz. 1930'larda kısa bir dönem etkili olmuş bir şey, sinema akımı da diyemiyorum aslında ama yani benzer... Şartlar altında benzer amaçlarla sinema yapmak üzere işte ayrı ayrı filmler yapan ama geriye dönüp baktığımızda ortak özelliklerini görebiliyoruz. Yani 1930'lar Fransız sinemasına odaklanıyoruz diyelim şiirsel gerçekçilik derken. Ve çok büyük yönetmenler var işte bu akıma ait en önemli temsilcileri olan Renoir, Marcel Carné. Jean Vigo ve Duvivier'den filmler gösteriyoruz. 15 filmlik bir seçkimiz var. Epeydir, uzun zamandır Beyaz Perde'de izlemediğimiz filmler bunlar. Onun için çok heyecan veriyor bize Perde'de izleme imkanı yaratabilmek güzel. Sonra işte bu filmler üzerine ve bu akım üzerine de yine konuşacağımız etkinlikler de olacak. 26 Kasım'da mesela bir panelimiz var. Şiirsel gerçekçilik. İyi, iyi, ...orada konuşacağız. Ee, konuşmacılar şimdiden belli aslında duyurmadık ama... ...söyleyeyim mi? <gülüyor> çok sevinirim, çok sevinirim tabii ki. Ee, Taşcıyan moderasyonunu yapacak... E, ...ve konuşmacı olarak katılacak. E, Emin Alper, e, Sinematek Sanat Yönetmeni aynı zamanda. O var bir de Ayşe Toy. Hmm, akademisyen. Hmm, Ayşe Hoca bizimle birlikte olacak şeyler gerçekliği onlarla konuşacağız. Evet, 1930'lar boyunca Fransa'da etkili olmuş bir akım olduğunu az hı hı. evvel belirttiniz. Yani tabii ki panelde çok daha katmanlı bir şekilde bu tartışılacaktır. Ama sizde bulmuşken hı hı. bu döneme ilişkin, yani o dönem 1930'lar Fransızı diyoruz aslında iki Dünya Savaşı arasından arasındaki dönemden bahsettiğimizde hatırlatmak isterim. Bu manada. Ee, nasıl bugüne etki ede edebiliyor e, filmler Hı -hı. hani gerek politik gerek sosyal olarak da çünkü mesela yanılmıyorsam bu akşam mı gösterecekti harp eserleriyle grand ilüzyon evet ee, evet Hı -hı. evet yani hani savaş ikliminden e, geçtiğimiz bir kere daha savaş ikliminden geçtiğimiz bu günlerde. E, hali kıymetli, e, hali güncel e, bir film olma özelliğini de taşıyor. Böyle paralellikler kurulabilir mi? Şiirsel gerçekçiliğin ürünleri e, bugüne evet. de sesleniyor diyebilir miyiz? Tabii çok haklısınız. Yani zaten bu akımı tercih etmemizin bir sebebi de bu. Hani e, Hep e, bugünle bağını kuruyoruz programların. Hakikaten şiirsel gerçekçiliğin e, doğduğu dönem... E, ...bugünle bir sürü e, ortaklıklar taşıyor... E, o sıralar işte 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 2. Dünya Savaşı'na doğru gidilen ve bir de doğru gidiyor olmanın hissi var bütün filmlerde. Fakat aynı zamanda Fransa'da bir solcuların bir araya gelerek sol ittifak savaşa karşı ve faşizme karşı o sırada yükselen bütün dünyada faşizme karşı bir ittifak var Fransa'da. Onun yarattığı bir... Umut da var. Evet. Ee, bu filmlerde hem o kıyamete doğru gidiyor olma hissiyle e, e, bu e, halk cephesini yarattığı e, umudu taşıyan filmler. 1930'lar e, sinemasından örnekler dedik iki savaş arası dönemden. Bugün de bakıldığında aslında klasikleşmiş e, diyebileceğimiz sinema tayininin klasikleri arasında yer alan 15 film e, ayrıntılar e, Sinematekin, Sinema Evi'nin web sitesinde ve sosyal medya e, alanlarında rahatlıkla e, bulunabilir. E, daha da zaman var tabii ki. 30 yılı kadar sürecek program. Evet, bu e, janrada e, yine Sinematekin bülteninden öğrendiğimiz kadarıyla e, Amerikan Kara filmi, İtalyan yeni gerçekçiliği, Fransız yeni dalgası gibi savaş sonrası sinema e, akımlarında belirleyen e, önemli köşe taşları olmak özelliğini taşıyor. Az evvel Sinem bir panel var zaten bu konuda. E, Kasım sonuna doğru bunda e, zaten e, ilgililer katılabilirler. Bu panelde daha fazlasını da duyabilirler. Biz çok evet. da zaman... Ay pardon. Buyurun edersin. buyurun. E, ayrıca hani bu program kapsamında film analizleri de var. E, mesela iki film, e, Min ertesinde e, Mehmet Açar film analizi yapacak. E, o, e, onu, onu da çok tavsiye ediyorum seyircilere. Bir tanesi Cennet'in Çocukları filminden sonra yapılacak. Bir tanesi de Oyunun Kuralı filmi üzerine. E, Mehmet Açar'ın film analizini kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. <gülüyor> Peki. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi programın diğer kısmına... Ee, geçelim. Ee, Bolonya'dan buraya taşınan e, filmler söz konusu. Ee, bir aslında Sinematek'le e, yine işbirliği e, sonucu gerçekleşmiş evet, evet bir e, program bu. Biraz aslında e, oradan bahsedelim. Cinemaritruvato İstanbul'da demişsiniz. Bu program ne evet. yazıyor acaba? Evet, bu da çok heyecan verici bizim için. Bologna'da işte 37 si bu sene gerçekleştirilen bir festival var. İlçine Maritrovato. Sinema tarihine adanmış bir film festivali bu. Ve temel amacı dünyanın en önemli film restorasyon merkezlerinden biri olan Cineteca di Bologna'nın yeni restore ettiği filmleri seyirciyle buluşturmak. Muazzam filmler gösteriyorlar her sene ve yenilenmiş kopyalarıyla. İşte o festivalin Restored and Recovered diye bir bölümü var. Yani yeni restore edilmiş filmleri gösterdikleri bir bölüm. Oradan altı tane film seçtik. E bu filmleri yenilenmiş kopyalarıyla gösteriyoruz sinematikte. E ve bu işbirliğine devam etmeyi de önemsiyoruz. E bugüne kadarki gösterimlerin gördüğü ilgiden de doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. Çok ilgi gördü bu filmler. <Gülüyor> Hı hı. Daha geniş bir e, seçki tabii ki yani tarihsel e, bağlamda baktığımızda değil mi? Yani belli bir döneme odaklanmıyor sadece bu seçki. Hayır hayır tabii. belli bir döneme odaklanmıyor. Ee, yani bu, bu festivalde e, dünyanın farklı yerindeki film arşivlerinin restore ettikleri, yani sinema tarihinden işte tarihi ve sanatsal değer taşıyan filmleri e, restore ediyorlar film arşivleri, farklı film arşivleri. E, ve hepsi işte... E, Haziran ayında her sene bu Cineteca di, di Bologna'nın e, düzenlediği ilçine Moritruvato'da buluşuyorlar. Orada e, çok de, çeşitli dönemlerden, akımlardan filmler gösteriliyor. E, biz de öyle karma bir seçki, oradan altı film seçtik. E, i̇şte bir tanesi Conformist, mesela Bertolucci'nin <gülüyor> Conformist'i, bir tanesi Hanging Rock'ta Picnic, Peter Weir'in bir filmi. Dario Argento'dan Tenebra'yı e, gösteriyoruz. Ondan sonra diğerleri hangileriydi? Şimdi hemen aklıma gelmedi. Üçlerimiz evet. daha var. Programa bakabiliriz evet. web sitesinden. Evet çok kuvvetli yapımlar. Bunların restore edilmiş versiyonları Kadıköy'de bulunan Sinematek Sinema <gülüyor> evinde de sinema severlerin karşısında oluyor. Bu çok e, önemli. Buradan aslında biraz yine sinematekler konusuna e, geçmek istiyorum. Bologna Sinematikası'nın e, düzenlediği bir festivalin aslında ürünlerini e, sundu, sunduğunuzdan da bahsettiniz. Şimdi evet. geçen evet. kent Segundo de Chomon filminin evet. özel gösterimi gösterimini e, aktarırken e, fark ettim ki notlar arasında mesela bir sessiz perşembe uygulamamız da var. Uygulamanız da var. Onu da ayrıca konuşacağım. Evet, ama, evet, evet. Mesela oradaki programın oluş, oluşmasında da dünyanın dört bir yanında sinema merkezleri ve sinema, sinemateklerin e, bir ortak söz konusu olmuş. Yani sessiz e, sinema e, döneminden yapıtların bugün izleyicisine kavuşması için de uluslararası çapta böyle bir e, emek var. Yani bu e, sinematik Ağı diyeyim, sinematik e, dünyası evet. büyük bir uğraşla e, sürdürülüyor. E, biraz bundan ilişkin yorumlarınızı da almak ve bu de aslında sessiz perşembe gösterimlerine yavaş yavaş geçmek istiyorum. Tamamdır, tabii ki. E, evet, özellikle bu programda e, çok fazla ortağımız var. Ve yani baştan beri e, uluslararası film arşivleriyle işbirliklerini çok önemlisiyorum. Yani çünkü... Ticari salonlarda gösterilenlerden farklı iyi kopyaları ulaşmanın tek yolu dünyadaki diğer film arşivleriyle işbirliği yap yapmak. Dünyadaki bütün sinematiklerde böyle çalışıyorlar tabii birbirleriyle film değişti okuşu yaparak. Tabii. Biz de o ağa girmekte amacımız giriyoruz yavaş yavaş işte bu sene bu bu programda Sinematek işte Fransız Sinemateki ile e, işbirliği yaptık. Oyunun kuralı filmini Renoir'ın e, oradan e, gösteriyoruz. Kopyasını onlar verdi. E, işte konuştuğumuz gibi bu İlçin ritrovato Il kapsamında gösterdiğimiz filmleri e, Bologna Sinemateki'nden. E, <gülüyor> ve e, bir de sessiz filmleri düzenli hale getirdi bir sessiz film dönemi başlamış oldu Sinematek'te. Daha Çok önce de... <gülüyor> e, teşekkürler. Göstermiştik daha önce de sessiz filmler ama e, bundan sonra düzenli olarak sessiz perşembe e, 15 günde bir, iki haftada bir her perşembe canlı müzik eşliğinde sessiz film gösterimleri olacak Sinematek'te. E, i̇lk programda da e, aynı dönemde film yapmış iki dahi sinemacı yani sinemanın iki sihirbazı e, adını verdik bu programı da Segundo de Chomón ve George Melies e, i̇ki tane seçki e, e, var bu programda. E, hı hı. Bu filmlerin işte yani 20'li yıllardan, sessiz film döneminden bu filmlerin bugüne aktarılmasında, korunmasında e, film arşivlerinin çok e, rolü çok önemli. O yüzden çok teşekkür ediyoruz e, bu kadar iyi koşullarda gösterme imkanı e, verdikleri için bize. E, Lop da filmden aldık. E, şeyleri George Melies filmlerini, Seğundo de Chamon filmlerini de Barcelona sinema tekin'den canlı müzik eşliğinde izleyebilir seyirciler. İlk gösterim yapıldı, bir tanesi bu akşam hatta. Evet, evet. Şey Perşembe akşamı yani yarın akşam. Eğleniyor. Pardon, evet, yarın zamanında. akşam çok pardon. Evet yarın akşam. evet. Program yoğun olacak karıştırmakta gayet. <gülüyor> <maal>. Evet karıştı. <gülüyor> evet. evet ilk, e, arada... seçhisi, <gülüyor> noise Band eşliğinde e, <gülüyor> izleniyor. E, şeyde e, Segundo de seçkisi de Gökhan Ulusoy Trio fit, <gülüyor> Jeff Savarygo ve Okan Kaya eşliğinde izlenecek. Evet. Izlenecek. <gülüyor> <ve> 15 Aralık'ta. <gülüyor> Evet. Yani yanlış anlamıyorsam şimdi Meryes ve Decemon seçkileri birer kere gösterildi. Daha doğrusu Decemon bu hafta gösterecek yani bu perşembe. Sonra aralığa kadar geçecek olan dönemde tekrar gösterimler tekrar. olacak değil mi? Evet. Ar ar aralığa kadar olan dönemde birer tekrar olacak bu Meryes seçkisinin ve Decemon seçkisinin. Birer daha izlenebilecek. Evet. <gülüyor> evet. Ee, Bizde dediğim gibi... Kent alanında, kent takvimi bölümünde zaten takip etmeye çalışacağız. Burada olup bitenim. Burada birkaç vurgu iyi çıkarmak isterim. E, programa ilişkin genel çerçevede söyleyebileceğim hemen her şeyde zaten söylemiş olduk aslında. E, ayrıntılar için konuştuk. E, Defa söylemiştik ama tekrar edeyim. Sinematekin hem web sitesinde, dijital alanlarında, sosyal medya alanlarında pek çok yerde bilgiyle mevcut. Oraya da bakılabilir. Bir iki vurgu olarak, evet, geçen seneden başlayan Türkiye çapındaki işbirlikleri devam ederken, sinematek, sinema evinin bir yandan dünya çapındaki sinemateklerle irtibatı da giderek kuvvetleniyor. Bu söyleşti galiba Bizim gelecek adına en azından en çok heyecanlandıracak şey de e, bu olabilir diye düşünüyorum. E, Sene Mert'in çok kıymetli programın dışında tabii ki hani e, oldukça zengin diyebileceğimiz bu e, dönem, e, dönemin programında tabii ki bir kenara e, koyarak bunu söylüyorum. E, çok teşekkür ediyorum. Fiyan'ın e, katkılarınızdan dolayı var mı? Eklemek istediğiniz e, bir şey açıkladı dinleyicilerine. E, ben çok teşekkür istedik. ederim. Sizin daha dolayı e, Sinematekin seyirciyle buluşmasına çok teşekkürler. İyi seyirler diliyorum o zaman herkese. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, iyi seyirler.